Allah'a imandan mürat, hakkı tanımaktır. Marifesuddahtır yani. Hakkı tanımaktan mürat, Allah'a sevmektir. Bu da her kula müyesser olmaz. Hakkulu sevmeyince, yani baki, fani sevmeyince, fani nasıl bir bakiyi sevebilir? İbadet, rezikülullah ve Hak Ala'nın emirlerine, riayet dehilerinden, iştinaf yasaklarından kaçınarak Resulullah'ın yoluna uydurmakta, Habibi Muhammed'in yoluna, Hakk'ın <gülüyor> muhabbetini üzerine çekersin. Ve Hak Teala seni sevecektir. Hazreti Muhammed'in yolundan gitmeyince de muhabbetullah'tan eser bekleme. Çünkü gene Kur'an-ı Kerim'inde şöyle ilah etti. قُلْ اِنْ كُنْتُ حِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْوِيكُمُ اللّٰهُ Söyle kullarıma, Habibim, Mahbubum, Ey Ekremel Rusul, Nebilerin en kerimi olan Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Söyle kullarıma, eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar ki onları ben seveyim. Sana tabi olmayanı sevmem hatta hatta artan daha semaya kadar yani seriheden süreyaya ya kadar ibadet ve daade olsa içinde muhabbeti Muhammed bulunmasa Allah o ibadeti yok kıyamette yapanın başına vurur